وخضض امري الى الله ان الله غفير من عباده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اعزت امال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر في ربه صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقار إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشم الكريم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 Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde bizleri kain ve daim eyle. Cünnemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref, şeref Mübarek Ramazan-ı Şerif Bayram'ın hakkımızdan müteyemmîn ve mübarek eyle. Gümün ve bereketinden istifadeye bizleri muhfak eyle. Amin. Muhammet-i seyyid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 Yüzünü yerlere sürme, toza, toprağa sürme. Ben fevt ettim, fırsatı kaçırdım, zamanı değerlendiremedim. İşte bu onun başına gelsin buyuru Bunlardan bir tanesi, ben onun yanında anılırım, Selatı selam okumaz bana. Rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed vesselamdan.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 Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde kendilerine arsan payı verilen, mabudu mutlaka ibadetten sonra anne babaya ihsan şeklinde ele alınan ciddi bir hususa karşım ve meselenin minimumu ifade edilirken velate kullahuma uffin sözüyle anlatılan onları uf dahi demeyecek, yüzünü ekşitmeyecek, mütakallis bir çehreyle karşılarına çıkmayacaksın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 ve sonra İnşallah Hazreti Muhammed'in vapuruna da binmeye meyal ya katılı bulunarak Allah Resulünün davetine icabet etmiş olma havası içinde Ramazani şerifi eda etmişinizdir, etmişizdir edenlerin yanında Cenab-ı Hak etmeyenlerinkinde kabul buyursun İnşallah. Ben Rahmeti İlâhî'nin sonsuzluğu karşısında.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 Bizler için bundan daha büyük dert, bundan daha büyük dava olamayacaktır. Yani her bir yerlerimizin evinde, her bir yerlerimizin kapısının önünde, her bir yerlerimizin sokağında, Allah'ı tanımayan, Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı bilmeyen, Kur'an'a temenle çekmeyen ve kesmeyen, fertler bulunduğu müddetçe bizim bu meseleden daha büyük bir davamız olması düşünülemez.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 Hiç dönüp de onunla kendi arandaki on dört asırlık mesafeye baktın mı? Hiç teheccüdsüz geçen gecenin karanlıklığına baktın mı? Hiç evvabini kaçırdığın günün nasıl zulman olduğuna baktın mı? İrşat ve tebliğ yapmadan geçirdiğin behimi gününe hiç baktın mı? İnsanlığın büyük derdi için, ateşini derdi için ahuvah etmediğin, teessür duymadığın gününe hiç baktın mı?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 Dergâhı nezdâ hadiyetinde kabul, dilek ve dilenmesinde bulunasınız. Cenab-ı Hak sizi ve beni dergâhı nezdâ hadiyetine kabul buyursun. Evet. Alvar İmamı'nın sık sık tekrar ettiği bir söz vardı. اِلٰهِ اَذْ كَرَمْ kabul كَرَمْكُنْ قَبُولِ بَابِ دَرْجَاهِ حَرَمْكُنْ Bizim en büyük ihtiyacımız, en büyük derdimiz de odur. Kapısına gelip kapısını vurduğumuz zaman, لَبَّيْكْ سَدَاسِي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 Öyle ciddi istihzaratla bayramda sizin karşınıza sunilik yapmak istemem. Sözlerin getirebildiği şeylerle huzurunuzdan Sizi bir muhasebeye davet etmek benim için daha hoştur. Seyyidina Hazreti Ömer'in bir kardeşi vardı. Şu çok dinlediğiniz vakam. Zeyd İbni Hattab. Hazreti Ömer 5-6 sene sonra ancak ezel ve ebed güneşinin ufkunda tülûûna muttali olabilmişti. Peygamberlikle Efendimiz, Arap Yarımadası'nda arzı ı idare ettikten tam altı sene sonra ancak muttali olabilmişti. Ve Müslümanların kırkıncısı olma şerefiyle serfiraz olmuştum. Fakat bu hızlı insan, füze hızıyla hakikatleri idrak eden insan, aradaki mesafeyi çabuk kapamış, ikinci insan olma durumunu ihraz etmişti. Allah Resulü bir gün,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 hazret Ömer'den çok evvel Müslüman olmuştu, gizli gizli Resûl-ü Ekrem'in bulundukları saadet hanesine çok defa İbn-i Erkam'ın evine gidiyor, Hüyüzat-ı istifade ediyor ve doluyordu. Hicretler yaptı, Medine'ye de hicret yaptı, sessiz bir hayat yaşadı. Sadece gürültü ve tarrakası harp meydanlarında duyuldu. O, Bedir'de bulundu, Uhud'da bulundu. Kandek'te bulundum, Hüneyn'de bulundum. Resul-ü Ekrem ve sellem vefat edeceği ana kadar her yerde bulundum. Vefat ettikten sonra yalancı peygamberler zuhur ettim. Efendimizin vefatını mütakip yalancı peygamberler devri başladı. Ve bunların bir tanesinin yanında Reccal isminden, 3-5 gün Müslüman olarak yaşamış ve sonra irtidad etmiş bir kafir vardı ki Zeyd ibn Hattaba bu çok dokunuyordu. Beraber birkaç gün namaz kılmışlardın. Huzuru Risalet ve beraber gitmişlerdin. Bu arkadaşı ayrılmış dinden dönmüştüm. Allah ve Resulullah inkar ediyor. Üstelik resul Ekrem'in aleyhinde tan ve teşni ifade eden şiirler söylüyordum. Yemame'de yalancı peygamberin ordusu içindeydin. Acaba Allah seni öldüreceğim o günü bana nasip eder mi? O gün artık kanat çırpıp kendisine de uçmayı düşünürüm diyorum.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 Öyle ağlıyordu ki cemaatın safları içinde. Halkın huzuru kaçıyordu. Niye ağlıyor bu adam böyle diyorlardı. Hz. Ömer bir gün ikaz etti, mütemmim niye ağlıyorsun bu kadar? Ya Emir el-Mümini sen niye ağlıyorsun? Zeyde için bu kadar ağlıyorsun? Dedi ki Zeyit i İmame'de şehit oldu benden evvel Allah'a kavuştu. Mütemmim iyice ellerini dizine vurdu. İki müklüm oldu ağlamaya başladı. Ya Ömer!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 Sahih hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüylerimizi ürpertiçi şu beyanda bulunuyor. Ela inne beni adama huliku ala tabakatin shatta. Faminhum men yu'minu mu'minan. Faminhum men yuladu mu'minan ve yahya mu'minan ve yamutu mu'minan. minhum. men yuladu ve yahya kafiran ve yamutu la minhum. فَمِنُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا فَنَعُوذُ بِاللّٰهِ تَعَالَى فَمِنُمْ Allah talalete ve küfre gidenler hiç olmazsa böyle eylesin. Buyuruyor ki sahih hadistem İnsanlar ayrı ayrı tabakalardan, değişik yollarda yaşamam, değişik girizgahlardan çıkış yapmam,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 Size bir kaç defa arz etmiştim yine arz edeyim bunu. Diyor ki Paris'te her gün Fransızlardan 15 tane insan Müslüman oluyor. Bu batının bu mevzuda biraz daha hassaslaşması, biraz daha alıcı, esaslarının, kabiliyetlerinin, istidatlarının daha hassas alır hale gelmesi bunun ifadesidir. Cenab-ı Hak bu umumu olup bitenler karşısında neslimizi tuttuğu yolda daim ve daim eylesin. Bize de cesaret lütfeylesin. Aziz Müslüman, ben bu hadisi şerifle şunu size getirmek istedim, anlatmak istedim. Hayatın neresinde nasıl bir istikamet, temasar olacağımızı, veya Allah muhafaza buyursun, neresinde nasıl bir ayrı çizip aşağıya doğru baş aşağı gideceğimizi, şimdiden kestirmek mümkün değildir. Cenab-ı Hak bizi himayeyi sübhanesiyle muhafaza buyursun. Onun içindir ki,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 ciddi halimi kabul buyururlarsa sizlerle beraber ona mevizenin sonunda takdim edeceğim. O sadede gelmedik henüz. Ben daha ziyade bugün Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliği karşısında, insanların duyarlı olmasınsı üzerinde durmak istiyorum. Rahmeti sonsuz olan bir Allah celle celaluhu. O rahmete çok ihtiyacı olan insanlar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 Vallahi diyor ki, Eyyubu Saktiyani ile falan dahi olsaydı, ben yine böyle bir teklifi reddederdim. O iki zat diyor ki, o falan işte odur, Eyyubu Saktiyani da benim diyor. Ben de diyor sizi insan zannediyordum. Hiç sıkılmadan hayal etmeden bir kadınla konuşuyorsunuz. Sonra ibadet ütahatı terk etmişiniz, Allah kulluğu terk etmişiniz, gelmiş bir kadınla konuşuyorsunuz diyor. Bu havayı temin ve tesis ettiler.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 ve duası alınması gerektiğine dair işar ve işaretle bulunmuştum. Kendisinin ibadet tahttan, taattan, Rabbisiyle olan huzurundan alıkonmamasını istemiştim. Ve sonra Halife-i Rûi-i Zemin, Hazreti Ömer olduğunu, Hazreti Ali olduğunu duyunca tazimat ve tekrimatıyla kendilerine karşı alakada bulunmuştum. İyilik yapmak istedikleri zaman da reddetmiştim. Dua edin dendiği zaman da benim gibi insandan dua olmaz demiştim.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 Oradaki Müslüman talebelere, Türk talebelere sahip çıkan arkadaşlarımla görüştüm. Her birisi bir üniversiteye mensup, orada ders veriyorlardı. Birer havari gibiyim, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi gibi neşri vazifesini yapan kimseler, istikbal hakkında bize ümit vaat ediyorlar. Binaenaleyh geleceğin bir sahabi geleceği olacağında yer şüphe ve tereddüdümüz yoktur.